Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hucurat suresinin tefsirine epey bir müddettir ara verdik. Kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah tamamlamayı nasip etsin Rabbim. E, bağlantıyı kurabilmek için neredeyiz, ne okuyoruz e, bir hatırlayalım kısaca surenin girişinde Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e karşı Müslümanların tutumlarının edep dairesinde nasıl olması gerektiğini detaylarıyla işte onun önüne geçmemek huzurunda yüksek sesle konuşmamak ona yüksek sesle seslenmemek gibi detaylara değindi ki buradan Peygamber Efendimiz'e karşı davranışlarımızda ve tutumlarımızdaki en küçük detayın bile ne kadar mühim olduğunu ne kadar bizim onunla ilişkimizde belirleyici olduğunu Allah'ın kelamında kitabında bu kadar yer edecek kadar mühim olduğunu görmüş oluyoruz bunları detaylı bir şekilde konuştuk arkasından müminler arasındaki çekişmelerden savaşlardan hatta savaşa kadar varan çekişmelerden bahsetti Rabbimiz burada nasıl bir tutum sergilememiz gerektiğini bize öğretti. Bunları da konuştuk ve e, 10. ayette hepimizin bildiği hatta yeri geldiğinde günlük hayatta da e, çok şükür e, tekrarladığımız bir ayet-i kerime var. 10. ayet İnne men mu'minune ihve müminler kardeştirler hiç kuşkusuz kardeştirler Fe aslihu ve rubbeynekum O halde siz de kardeşlerinizin arasını ıslah edin düzeltin yani kardeşler bu müminler birbirine düşeceği zaman birbirlerine düştükleri zaman muhalefet ettikleri zaman asla ve asla kızıştırıcı bir rol üstlenmememiz gerektiği gibi tam tersine yapıcı yaklaştırıcı aralarını birleştirici bir tutum izlememiz gerektiğini ve bunun da e, adeta takvayla ilişkisini göstermek üzere Allah'tan korkun yani Allah'ın huzuruna varacaksınız hesap vereceksiniz bunun bilincinde olun ki merhamete nail olabilirsiniz buyurmuştur Rabbim e, şimdi adeta bu müminler arasındaki kardeşlik duygusunun ifsadına sebep olan bir takım ahlaki tutumlara değiniyor Rabbimiz hemen arkasından ve alayla başlıyor. Birbirinizle asla alay etmeyin kadınlar erkekler hiçbirisi diğerleriyle alay etmesin. Çünkü bazen alay ettiğiniz kişi siz bilmezsiniz ama sizden daha değerli biri olabilir Allah katında. Birbirinizi kötü lakaplarla e, çağırmayın. Birbirinize kötü isimler takmayın. Küçümseyici, değersizleştirici, e, kötü hissettirici isimler takmayın birbirinize demişti. Bunları da detaylarıyla konuştuk. İşte şimdi içinde bulunduğumuz ayet-i kerimeye tefsirini e, yarım bıraktığımız ayet-i kerimeye geldik. 12. ayet-i de Rabbimiz bakın önce 11'de alayı yasakladı. Sonra adeta bu alayın yani önce müminler arasındaki savaşı ayrılıkları çekişmeleri mücadeleleri bunları iki kişi arasından tutun da devletler arası savaşlara kadar düşünebilirsiniz bütün boyutlarıyla önce onu yasakladı sonra adeta arkasından o çekişmelere o savaşlara neden olan küçümseme değersizleştirme kötü isimlerle anmayı yasakladı yani Böyle demiyor kendisi Rabbimiz. Hani bu bunun sebebidir demiyor ama hani ayetlerin sırasından biz bunu çıkarabiliyoruz. Hatta acizane bir tespitim var. Biz bir başkasını değersizleştirmeden zihnimizde, iç dünyamızda zaten ona kötü davranamıyoruz. Yani önce onun değersiz biri olduğunu, kıymetsiz biri olduğunu hükmetmemiz gerekiyor yani daha e, somut şekilde söyleyecek olursam mesela tarih boyunca işte haricilerin yaptığı gibi önce karşımızdakini tekfir etmemiz yani bu o kafir oldu böyle yaptığı için kafir oldu dememiz gerekiyor ki onunla savaşabilelim onunla işte e, zıt düşebilelim yoksa onun da bizim gibi Müslüman olduğunu onun da Allah katında bir değeri olabileceğini düşündüğümüz sürece bunu nasıl yapabiliriz ki değil mi? O mücadeleyi, o dargınlığı, o e, savaşı nasıl yapabiliriz? E, dolayısıyla e, biz bir başkasını e, kötü bir vasıfla nitelendirdiğimiz zaman onun hakikatini dile getirmiş olmuyoruz. Tam tersine e, kendimizin ona nasıl davranacağını belirlemiş oluyoruz. Yani... Ee, başkalarına dair başkasına dair nitelendirmelerimiz bunları sesli yapmasak da dile getirmesek de iç, iç dünyamızda kalsa bile bizim ona karşı davranışlarımızda belirleyici oluyor Bu, ve dolayısıyla bizi sınırlıyor karşımızdakini sınırlamıyor ee, buraya bütün mümin kardeşlerinin dikkat etmesini arzu ederim Tabii burada yani detaylara girecek olursak çok fazla konuşulması gereken şey var yani zihnimiz hiçbir zaman durmaz yani illaki birileri hakkında biz hüküm veririz yani kontrol edemeyiz kendimizi bazı zamanlarda ama bunu bir kanaat haline getirmedikçe o zihnimizdeki o suizanla işte şimdi 12. ayette suizanla geçecek Rabbimiz Yapışmadıkça o gelip geçen düşüncelerden sorumlu değiliz. Tabii bir de şu var e, yani karşımızdaki gözümüzün içine bakıp dururken ısrarla çok açık bir şekilde başka şekilde yorumlanamayacak şekilde e, bir hata yapıyorsa ahlaki bir yanlışlık içerisindeyse onu da görmemiz gerekiyor. Ki kendimizi koruyabilelim, tedbirimizi alabilelim, o insanı yanlış yerlerde istihdam etmeyelim, defalarca aynı kişi hakkında kendi mesnetsiz hüsnü nedeniyle yanılmayalım yani. İşte çoluk çocuğumuzun selameti açısından, kendimizin selameti açısından bu görünen hataları da görmezden gelmemek gerekir. Ama etiketlemek, yaftalamak, ve o yaftaların da işte şimdi söyleyeceğimiz üzere bir kanıta dayanmaması görünen açık dediğim gibi az önce başka türlü yorumlanamayacak şekilde açık kesin bir davranışa dayanmaması bizim suizanlımıza dayanması işte müminler arasındaki o parçalanmanın e, ve Allah korusun kaybedenlerden olmanın temel sebeplerinden bir tanesi işte e, bu e, düşmanlığın temelinde alay ve küçümsemenin Alay ve küçümsemenin arkasında da suizanının ve gıybetin olduğunu e, ayetlerin sıralamasından çıkarabiliyoruz diye düşünüyorum acizane. 12. ayette önce bizi zandan sakındırıyor Rabbimiz. Bu zan konusu başlı başına ele alınması gereken bir konudur. E, ama kısaca e, efendim mesnetsiz e, düşünceler, mesnetsiz kanaatler diyebiliriz herhangi bir konuda şimdi bazen böyle kendi kendime işte günlük ödevler verdiğim zamanlar oluyor bunlardan bir tanesi de işte bugün kesin hakkında kesin bilgin olmayan hiçbir konuda konuşma bunu sadece bir gün için dahi olsa denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar konuşmalarınızın hüküm içeren özellikle konuşmalarınızın ne kadar azaldığını göreceksiniz bunu görünce de aslında bizim ne kadar çok zanla konuştuğumuzu işte sağlık konusundan tutun da aile ilişkileri çocuk eğitimi efendim size anlatılan bir takım çevrenizde cereyan eden olaylarla ilgili yorumlarımız tavsiyelerimiz o kadar çok zan içeriyor ki böyle küçük bir gün boyunca yapamıyorsanız yani 2-3 saatliğine deneyin veya sadece bir misafirlik mesela bir yere gidiyorsunuz bir topluluğa işte burada hiç zanla konuşmayacağım. Sadece kesin bildiğim şeyleri konuşacağım diye karar alın. E, ne kadar sınırlandığını ve azaldığını göreceksiniz. E, dolayısıyla zannın zıttı ilimdir arkadaşlar. Yani ilmin zıttı cehalet değildir. İlmin zıttı zandır. Yani bir şeyi ya biliyorsunuzdur ya o konuda bir ilim sahibisinizdir ya da zanla konuşuyorsunuzdur. E, kendimce bir kriter geliştirdim. Elbette içinizde bu konuda Düşünmüş olanlar daha sağlıklı kriterler geliştirenler vardır. Onlar da lütfen yorumlara yazsınlar ki birbirimize e, ilham verelim. E, benim acizane kendim için geliştirdiğim bir e, tespitim var. E, herhangi bir konuda yani bu işte dediğim gibi bir yemek tarifinden tutun da işte bir alışveriş tavsiyesi, çocuk eğitimiyle ilgili bir tavsiye e, olabilir. Herhangi bir konuda hüküm içeren, burası çok önemli. Yani bu böyledir diye hüküm içeren bir cümle kurduğumda e, muhatabım bana e, peki bunu nereden biliyorsun diye sorarsa 24 saat içinde onun delilini gösterebilmeliyim. Ben kendime böyle bir kriter koydum. Hemen gösteremeyebilir insan çünkü ansiklopedi değil bilgisayar değil bizim zihnimiz. Ee, ama o konuyu nereden bulabileceğimi, nereden bakabileceğimi, nasıl delillendirebileceğimi biliyor olmam gerekir eğer bir hüküm cümlesi kuruyorsam. İşte bilhassa dini konularda e, konuşanlar e, ki konuşmayan mı var değil mi? <gülüyor> bilhassa whatsapp gruplarında e, veya böyle bazen yüz yüze görüşmelerde de oluyor İşte bize bir soru soruluyor. Daha birkaç saniye düşünüyoruz yani cevabı toparlayalım ve baş, nereden başlayacağız diye karar verelim diye. Yani dediğim gibi 4-5 saniye yani o süre içerisinde bir iki kişi en az grubun içinden cevap veriyor. Dolayısıyla biz hüküm bildiren cümleler kurmaya, sorulara cevap vermeye hatta ne yazık ki fetva vermeye çok hevesli olabiliyoruz bazen. Bunun da tabii arkasında bir takım psikolojik süreçler vardır oraya da bakmak lazım yani neden her şeyi bilmemiz gerekiyor neden her konuda bir fikrimiz olması gerekiyor neden her söze atlamamız gerekiyor ben kendim de şahsen kendi üzerimde bunu düşünürüm yeri geldikçe ama yine de çok iyi bir noktada bulmuyorum kendimi Allah hepimize yardım etsin bilhassa dilimize hakim olma noktasında efendim işte eee Söylediğimiz o cümleyi, o hüküm cümlesini delillendiremeyeceksek demek ki biz zan üzere konuşuyoruz demektir. Bu da zandan kaçınmamız için iyi bir kriter olabilir. Arkasından arkadaşlar tecessüs yasaklanıyor aynı ayette. Bunlar bakın alay, zan, tecessüs birbirinin doğuran sebepler bana, göre, bana kalırsa. Yani biz bir başkasını tecessüs ettiğimizde, yani onun özel hayatını merak ettiğimizde, kurcaladığımızda buradaki tecessüs olumsuz manadaki bir meraktır. İnsanda merak duygusu doğuştandır. İnsan merak eder ve merak etmek çok güzel bir şeydir. Bizi geliştiren bir şeydir. Önemli olan merakımızı nereye yönlendirdiğimizdir. İnsanların özel hallerini, gizli, dünyalarını kendilerine özel dünyalarını veya işte o geçmişlerindeki kişisel yaşantılarını kurcalamak bunu merak etmek bizi mütecessiz yani meraklı olumsuz anlamda meraklı durumuna düşürürken işte ne bileyim mesela bu şu anda eser rüzgarın adı ne bu mevsimde hangi balık yenir acaba işte bizim denizlerimizde hangi balıklar var efendim İstanbul'da bu mevsimde nerelere gidilir? İşte Türkiye'nin görmediğim yerleri nerelere? İşte tarihin, bu şehrin, bu kasabanın, bu gittiğim yerin tarihini nasıl? İşte... Ee, yani falan insan nasıl yetişmiş yani çok beğendiğimiz böyle rol model aldığımız biri vardır. Acaba biyografisi nasıl, eğitimi nasıl olmuş terbiyesi nasıl olmuş, ailesi onu nasıl yetiştirmiş. Mesela bunlar olumlu meraklar arkadaşlar. İşte e, göklerde olan biteni merak edin yani Kur'an-ı Kerim bize bu meraklarımızı yönlendirme konusunda da hedefler gösteriyor işte şuraya bakmaz göklere bakmaz mısınız yeryüzüne bakmaz mısınız bitkilerin çıkışı topraktan işte hayvanlar hayvanlar dünyasına dikkatimizi çekiyor ee, aslında merak edilecek bu merak duygumuzu yani yönlendirebileceğimiz neredeyse sonsuz diyebileceğimiz konu varken Bizim sadece tek bir alana yani komşu ne yapmış, akraba alan kişi ne yapmış, ne demiş, o ona ne demiş, o ona ne yapmış gibi böyle bizi hiç ilgilendirmeyen üstelik o, o işe karıştıkça da başımızı derde sokacak olan konulara sadece hasretmemiz bizim kendi merak duygumuzu ziyan etmemiz oluyor adeta. İşte bunun arkasından da arkadaşlar gıybet yasaklanıyor ayet-i kerimede yani 12. ayet-i kerime. Sırasıyla zanlı, tecessüsü ve gıybeti yasaklıyor. Ve gıybetten o kadar şiddetli ifadelerle bahsediyor ki e, Rabbimiz başka hiçbir konuda böyle bir ifade geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. E, siz diyor ölmüş kardeşinizin etini yemek yemeyi sever misiniz? Yani üstelik bakın ölmüş bir insan demiyor, ölmüş bir hayvan demiyor yani bir... bir leşi bir hayvan leşini yemekten de biz iğreniriz insan yemek zaten hani düşünülmeyecek bir şeydir yani ölüm raddesinde belki denemiştir insanlar bunu hani yamyamları bir tarafa koyarsak bir de kardeşin olacak yani o ölü hem insan hem de kardeşin senin kardeşin onun etini yemeyi ister misin bundan zevk alır mısın yani böyle bir düzeyde misin insanlık olarak o halde gıybeti nasıl yapıyorsun diyor. Ee, yani gıybet etmenin e, kardeşinin ölüsünü yemek kadar e, insanlıktan uzak bir vahşet, bir e, dejenerasyon, bir bozulma, bir çürüme, bir e, ne diyelim buna artık yani e, bir, büyük bir kötülük olduğunu söylüyor Rabbimiz. Tabii buradaki bu benzetme de anlamlıdır. Çünkü gıybet... Böyle küçük küçük yapılıp yayıldıkça toplumda biliyorsunuz insanın bedenini yemek yemenin manevi boyutudur adeta. Yani onun şahsiyetini yiyiyorsunuz, onun toplumdaki itibarını yiyip tüketiyorsunuz, saygınlığını yiyiyorsunuz öyle düşünün. İşte Rabbimiz bu açıdan böyle bir benzetmeyle feker ihtumuh bunu çirkin gördünüz değil mi diyor yani ölü kardeşinizin etini yemeyi. O halde vettekullah Allah'tan korkun. Yani Allah'a hesap vereceğinizden korkun. İnna Allahi Tevvabur Rahim ama Tevvab ve Rahim isimleriyle bitirerek eee ayet-i kerime yine bir e, lütfunu bize gösteriyor. Yani ne kadar günah işlemiş olursanız olun işte zan gibi, tecessüs gibi, gıybet gibi e, hem sizin ahlakınızı düşüren hem bu kardeşliğinize top, Müslümanların birbiriyle kardeş olduğu gerçeğini e, zayıflatan, bozan, dejenere eden hem de Allah katında bir e, ölünün etini yemeye, ölmüş kardeşinin etini yemeye benzeyen bu çirkin davranışları ne kadar çok yapmış olursanız olun yine de Allah e, tevbelerinizi kabul eder. Tevvap yani ne kadar çok kere işlemiş olursanız olun o günahı Cenab-ı hakta o kadar çok kere siz o günahtan vazgeçtiğiniz durumda yani vazgeçmeniz şartıyla Cenab-ı Hak da onu o kadar affeder diye bize bir müjde de, ferahlatıcı bir müjde de veriyor. Şimdi tefsirde biz arkadaşlar gıybetin 3 nevi olduğunu söylemişti. Elmalı merhum. Tam da o noktadayız. Gıybet 3 şekildir diyor. Evvelkisi gıybet edip de ben gıybet etmiyorum onda olanı söylüyorum demektir birincisi bu yani bir gıybet eden var e, ya gıybet etmeyelim dediğinizde diyor ki ben gıybet etmiyorum onda olanı söylüyorum e, bu fakih Ebu Leys'in tembihte dediği gibi kat'i haramı helal saymak olduğu için küfürdür yani bakın ne kadar tehlikeli bir noktaya doğru e, dönüştü konu Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bizi bu konuda ikaz etmişti. Peygamber Efendimiz e olanı söylemek zaten gıybettir. Olmayanı söyleseydim bu iftira olurdu diyor hadis-i şerifte. Yani hem gıybet edip hem de gıybet etmiyorum. Bu gıybet sayılmaz. E çünkü ben olanı söylüyorum veya başka bir yolu şekli de var bunun. Ben kendisine de söyledim. Yüzüne söylediğim için bunu arkasından söylemem gıybet sayılmaz diyor bazıları. E, halbuki arkadaşlar kendisine de söylemiş olsanız e, zaten olanı da söylemiş olsanız yani haki, söylediğiniz şey hakikat de olsa e, bir kimse e, kendisinden bu şekilde bahsedildiğini duyduğunda hoşuna gitmeyecekse bu gıybettir. Ve siz gıybete gıybet değil dediğiniz için diyor Ebu işte e, küfür sayılır bu söylenen diyor. E, tabii hemen yani birilerine e, kafir demek zaten hemen burada dipnotta e, ifade etmişler. Ağır bir hükümdür. Kişi gıybetin haramlığını inkar etmez de e, konuşmasının gıybet olduğunu iddia ederse küfre girmez, günahkar olur. Ancak gıybetin haramlığını kabul etmezse o zaman küfre girer. Çünkü bu haramlık kesin maslarla Sabittir. Yani gıybet neden günah olsun işte rahatlıyoruz gıybet ettiğimizde rahatlıyoruz bu bizim bir rahatlama yöntemimiz ay artık gıybet de etmeyeceksek yani bunu da konuşamayacaksak ne konuşacağız gibi yani gıybetin haramlığına karşı çıkıyorsa e, evet kafir olur ama gıybetin haramlığını kabul ediyor fakat kendi konuşmasının gıybet olmadığını iddia ediyorsa orada da gıybetin tanımına karşı çıktığı için e, günaha girmiş olur. Fakat kafir olmuş olmaz. İkincisi gıybet edip gıybeti mutaba bali olmaktır. Bu masiyettir. Helalleşmedikçe tevbe de tamam olmaz. Yani gıybet etmiş yaptığı gıybet de gıybeti edilen kişiye ulaşmış yani duymuş kendisi hakkında böyle söylendiğini ise burada bir günah işlemiş oluyor helalleşmedikçe tevbesi tamam olmaz çünkü eza eylemiş kul hakkı taallük etmiştir. i̇bn Ebu Dünya ve Tebarani'nin Cabir'den tahric eylediği şu hadisin mahmili de budur. Gıybet zinadan eşeddir buyurulmuş. Peygamber Efendimiz diyor ki gıybet zinadan eşeddir. Eşed yani daha şedid, daha şiddetlidir. Nasıl olur denilmiş? Aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, ki racul yani adam zina eder sonra tevbe eder Allah mağfiret buyurur ee, burada racul olsun kadın olsun fark etmez yani kişi zina eder arkasından tevbe ederse e, Allah mağfiret buyurur gıybet eden ise sahibi mağfiret etmedikçe mağfiret olunmaz gıybet edeni e, sahibi affetmedikçe yani o gıybet edilen kişi affetmedikçe e, mağfiret olunmaz. Yani gıybet çok ciddi bir kul hakkıdır arkadaşlar. Çünkü mesela e, birisinin malına diyelim ki zarar verdiniz. E, o malı tazmin etmedikçe helalleşemezsiniz. Yani ben birisini Allah korusun yani kendimize de yakıştırmayalım böyle kötülükleri. Haberi yok dolandırdım. Veya onu zarara uğrattım İşte kandırdım Mesela bir mal taksimi sırasında Kandırdım, baskı yaptım her neyse Zarara uğrattım Sonradan da pişman oldum e, Bu hakla gitmek istemiyorum Ahirete genelde ölüme yakın oluyor bunlar Veya böyle hacca gideceği zaman falan Akıllarına geliyor insanların e, İşte helalleşsek diyor mesela Helalleşsem diyor onunla e, Bu helalleşme de şöyle olmaz Arkadaşlar onu da ifade edeyim Şimdi siz, siz birine zarar vermişsiniz, e, o kişinin bu zararı sizin verdiğinizden haberi yok. E, ondan sonra bir topluluk içindesiniz veya işte hacca gidiyorsunuz, size güle güle demeye gelmişler. Ondan sonra o topluluğun içinde ona da diyorsunuz ki o da var. Ay işte dostlarım, arkadaşlarım haklarınızı helal edin diyorsunuz. O da bilmiyor senin ona ne yaptığını, helal olsun diyor. Bu helalleşme olmaz arkadaşlar. Yani ona ne zarar verdiğini bilmesi lazım. Hiç yoktan iyidir, onu da söyleyeyim. Çünkü o helalleşmeye bile gerek duymayanlar var. Ona bile, ona onu yapacak kadar bile alçak gönüllü olmayanlar var. Elbette bunlar aşama aşama her davranış Cenab-ı Hak katında dikkate alınacaktır. Ama asıl helalleşme karşımızdaki kişiye verdiğimiz zararı bildirdikten sonra ve eğer tazmini mümkünse tazmin ettikten sonra yani o zararı karşıladıktan sonra onunla helalleşmektir. Ee, diyelim gıybet ettiniz. İşte o kişinin hayatında mesela bazen bu gıybetler arkadaşlar özellikle o günlük hayattaki işte aman bu da işte nasıl giyinmiş böyle mi giyindir gibi küçük şeyler olmuyor. Bazen büyük şeyler oluyor yani mesela bir işi almasına engel olmuş oluyorsunuz yaptığınız gıybetle. İşte evliliğinde huzursuz etmiş oluyorsunuz, iş yerinde terfi etmesine engel olmuş oluyorsunuz. Yani ciddi, hayatta ciddi sonuçları olan gıybetler var. Ee, ona dediniz ki ya işte o durumda e, falan olay olmuştu ya orada ben senin için e, kötü şeyler söyledim. O yüzden e, o yaşadığın mağduriyeti yaşadın. E, bana hakkını helal et dediniz. Yani bunu diyen baba yiğit daha <gülüyor> duymadım <gülüyor> ama olması gerekeni söylüyorum. E, böyle dediniz. O da e, karşınızdaki de yüzünüze duramadı. E, aslında hani iç dünyasında bir böyle bir şeyler yaşadı ama e, bazı insanlar zariftir, naiftir arkadaşlar. E, dil ucuyla da olsa helal olsun olur böyle şeyler insanlık hali hepimiz neler yaptık dedi. Ama iç dünyasında aslında helal etmediyse diliyle helal olsun dediğinde o hak helal olmuş olur. Çünkü bizi sözümüz bağlar arkadaşlar buna da e, bu vesileyle temas etmiş olalım. Üçüncüsü gıybet sahibine bali olmaz. Yani e, o kişi öyle bir söylentiyi hiç duymadı. Yani birisi hakkında gıybet ettiniz ama kendisi hakkında böyle konuşulduğunu sizin konuştuğunuzu da insanların konuştuğunda yani böyle bir konuşmayı hiç duymadı bu hem kendisine ve hem gıybet ettiği kimseye istiğfar ederek tevbe eğilemekle affolunabilir affolunabilir bakın bir ihtimalden bahsediyor yani kişinin haberi yok kendisi hakkında böyle konuşulduğundan sizin konuştuğunuzdan da haberi yok Şimdi ona bunu duyurmak tekrar böyle bir eziyet anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bilmiyordu böyle bir şey söylendiğini. Dolayısıyla onu söylemeden de ona, onun da günahları affolsun diye, onun da cennette derecesi yükselsin diye, yani o kişi için de hayır dua ederek, onun için de istiğfar ederek tevbe edersiniz, bu durumda affolunabilir. Bazıları mutlaka istihlale muhtaçtır demişlerdir. Yani gidip helalleşilmesi gerekir demişlerdir. Bazıları da mutlak tevbe ve istiğfar kafidir demişlerdir. Demek ki efendim gıybetin üç şekli var. Birincisi ben gıybet etmiyorum deyip yaptığı gıybetin gıybet olmadığını söylemek. Eğer gıybetin geri, e, haramlığını inkar ediyorsa küfürdür. Gıybetin haramlığını inkar etmiyor ama kendi yaptığının gıybet olmadığını iddia ediyorsa bu da günahkardır. İkincisi gıybet edip yaptığı bu gıybet de gıybet edilen kişiye ulaşmışsa o da bundan dolayı eziyet görmüşse mutlaka helalleşilmesi gerekir. Kişinin kendisinin de o işin içinde olduğunu bildirmesi gerekir. Zaten bir de şu var arkadaşlar yani bu gıybetle iftira da çok iç içe geçer. Çünkü gıybette şeytan gelip böyle herkesin ağzına bir parmak bal çalıyor ve iş o kadar şey hale geliyor ki yani konuşmak hele de böyle biraz da zaten sizin hani azıcık sinir olduğunuz veya işte çok da hoşlanmadığınız birisi hakkında konuşuluyorsa hoşlanmadığımız kişilere olduğundan daha kötü o kişinin olduğundan daha kötü sıfatları yakıştırma eğilimindeyizdir yani hoşlanmayışımızı haklı çıkarmak isteriz işte onun cimriliği ne bileyim işte patavatsızlığı görgüsüzlüğü gibi bilgileri öğrenmek nefsimizin çok hoşuna gider yani niye çünkü bak ben hoşlanmıyorum var bir sebebi diye burada da iftiraya çok yaklaşmış oluruz çünkü biz hoşlanmadığımız kişilere kişileri olduğundan daha kötü algılamak isteriz nefsimiz böyle ister sevdiğimiz kişileri de olduklarından daha yüce algılamak isteriz işte o da ayrı bir tehlike o da başka bir tehlikeye kapı açıyor dolayısıyla o hakkaniyet sınırında durabilmek ya işte mesela gıybeti ediliyor birisinin ya böyle söylüyorsunuz ama şöyle de iyi tarafları var diyen hani duydunuz mu kaç kişi duydunuz Orada o adalet noktasını koruyabilmek de hiç kolay değil. Ayetin devamında az önce söylediğim gibi hiçbiriniz Öl kardeşinin ölü olarak etini yemesini severme, ey bu ahdukum enye kule lehme akhihi meyten, buyurmuştu. Gıybet şimdi Elmalı da burayı şöyle izah ediyor arkadaşlar. Gıybetin taban ve aklen ve şeran, yani fıtratımıza göre. Aklımızın söylediklerine göre ve dinimizin bildirdiğine göre şenaetini ve çirkinliğini ne kadar kötü ve çirkin olduğunu tasvir etmektedir bu ifade ediyor. Gıybet edilen kimse gayip olup söylenen söze şuuru bulunmamak yani farkında değil kendisiyle ne, ilgili ne söylendiğini ve o lahzada müdafaa edecek vaziyette olmamak hasebiyle bir ölü sayılır. Gördünüz mü buradaki nükteyi? hem de kardeş olan bir ölü ve o vaziyette onun kötülüğünü söyleyerek gıybet ile haysiyetine saldırmak, bir ölünün etlerini parçalayıp yemek ve bahusus o saldırının zuğmunca da fena ve binaenelle kurtlu bir cife halinde bulunan o etleri hırs-ı iştiha ile seve seve yemek kabilinden bir canavarlık olmak üzere tasvir buyuruluyor ki ifadedeki müteaddit mübalağalar yani e, ayetin gelişine baktığımızda defalarca abartı, abartı var yani çok e, galiz ifadelerle yasaklanıyor gıybet. E, i̇şte bu mübalağalar da dikkatten kaçmayacak kadar barizdir. Bir taraftan takrire, bir taraftan da inkara muhtemil olan istifam yani bir defa soru sorarak e, geliyor ayet. Ey yuhibbe ahadokum sever misiniz yani? Böyle bir şeyden hoşlanır mısınız? diyor şimdi bu sorunun soruyu ya kabul edersiniz severim dersiniz ya da hayır sevmem dersiniz yani her sorunun iki cevabı var bir taraftan takrire yani kabule bir taraftan da inkara muhtemil olan ihtimali olan istifam son derece iğrenç bir şeye muhabbet ile alaka yani insanın bırakın hoşlanmayı yani yapmayı bile düşünemeyeceği, aklından bile geçiremeyeceği bir şeyi hani bir de muhabbetle zikrediyor Cenab-ı Hak onu. Fiili istirak ile ehade isnat, yani sizden biri, biriniz diyerek böyle bir kişiselleştirme. Hem sade insan etiyle değil kardeş eti yemekle, hem de sağ değil ölü cife halinde yemekle temsil olunuyor, ve insanın namus ve haysiyeti eti ve kanı gibi ve belki daha mühim olduğuna işaret bulunuyor, buyruluyor. Demek ki gıybet böyle sefil bir canavarlık, gıybet eden de öyle alçak bir canavar mesabesindedir. Allah katındaki durumu budur yani. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın tabii dünyaya nasıl baktığını, bizi nasıl gördüğünü yani o görüşün hakikatini kavramamız çok zor. Ama hadi yani meleklerinkini anlamaya çalışalım. Yani arkadaşlar bizi, biz birbirimize baktığımızda işte dış görünüşümüzü e, görüyoruz, e, fiziki özelliklerimizi görüyoruz, giyim kuşamımızı, statümüzü, işte bir toplulukta nasıl oturup kalktığımızı, davranışlarımızı falan görüyoruz. Ve dolayısıyla hani hoşumuza gidiyor insanlar böyle eğitimli zarif donanımlı kibar işte insanlar. Peki melekler baktığında nasıl görüyor bizi? Ee, Cenab-ı Hak'ın bize nasıl baktığını anlatan bir hadis şerif var. Belki oradan bir nebze kavrayabiliriz. İnna Allah helayyan zuru ilaye cisamikum velaye ilayebidanikum. Allah sizin cisimlerinize bedenlerinize bakmaz diyor yani bize baktı biz birbirimize baktığımız zaman sadece orayı görüyoruz. Cenab-ı Hak hiç oraya bakmıyor. Velakin yanzuru ila kulubikum. Doğrudan kalplerinize bakıyor. Oradaki niyetler, düşünceler, ihlas, ihsan, işte korkaklık, nifak, <gülüyor> kibir ne var yani, iyi kötü. Ve <gülüyor> amalikum ve davranışlarınıza bakar. Allah sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Kıyamet günü de işte o kalpler ve ameller bizi nereye getirmişse o şekli alarak dirileceğiz arkadaşlar. Bu nedenle iç dışa çevrilecek yani. İç dışa çevrilecek. Böyle herkese işte haset nazarıyla bakanlar acaba nasıl bir yaratılışla yaratılacaklar. Herkesi küçümseyenler kibir nazarıyla bakanlar nasıl bir yaratılışla yaratılacaklar. Değil mi? Yaratılacağız Allah korusun. Dolayısıyla gıybet eden de o anda mesela birisi oturmuş çok kibar işte önünde kahvesi çayı neyse zarif giyimi kuşamı işte böyle bazen insanın arkadaşlar zekası ve hayat tecrübesi asaleti ne kadar yüksekse gıybeti de öyle bir usturuplu öyle bir kompleks, kompleks ifadelerle yapıyor ki yani güya gıybet etmiyormuş gibi. Güya hayır murad ediyormuş gibi Güya o insanın da iyiliğini istiyormuş gibi Öyle yapıyor ki yani neredeyse o ona da hayran kalacaksınız Ama Cenab-ı Hak oraya baktığında bir canavarlık görüyor Bir vahşet görüyor Ölü etini didikleyen parçalayan böyle ağızlarından kurtlu kurtlu etler işte efendim böyle kanlar neyse bilemiyorum yani Sarkan canavarlar şeklinde görüyor bizi yani Dolayı ve bu tasviri de kendisi bu ayette açıkça dile getiriyor işte gıybetin tarifinde ulema-i hanefiyenin gösterdikleri gazap ve seb tarihıyla olması kaydı da yani hani hanefi alimleri gıybet olması için bir gazap ve seb yani bir hakaret bir küfür içermesi lazım kötülük içermesi lazım gıybetin diye böyle bir kayıt düşmeleri de temsili bu temsilin yani gıybeti Cenabı Hakk'ın yaptığı bu benzetmenin mazmunundan müstefat olmaktadır. Yani oradan çıkarılmaktadır onun içeriğinden. Çünkü etini yemek hissi düşmanlık ve gazap şiarıdır. Buna göre mana şu olur diyor arkadaşlar. Hiçbiriniz kardeşinin ölü olarak etini yemeyi sever mi? Elbette sevmez. Fekerihtumuh demek ki ondan o eti yemekten tiksindiniz. Çünkü fıtrat bundan tiksinmeyi iktiza eder. Yani normal insan fıtratı e, ölmüş ve leş haline gelmiş bir eti hele de kardeşinin etini yemekten e, ikrah eder. Hoşlanmaz. ve tebullah öyleyse yapmayın ve Allah'a korunun. Allah'a korunun biliyorsunuz takva emri arkadaşlar yani Cenab-ı Hakk'ın azabından korunun. Cenab-ı Hakk'ın yani yanlış işler yaparak Allah huzurunda kötü duruma düşmekten ve onun azabına müstahak olmaktan kendinizi koruyun e, emridir. Allah'ın ictinap emrettiğinden yani sakınmamızı emrettiği şeylerden sakınarak ve yaptıklarınıza nedametle tevbe ederek vikayesine girin, korunun. Çünkü innal lahe tevvabur rahim. Çünkü Allah rahim bir tevvaptır. Tevbeyi kabule ve rahmetini ifazada çok belidir. Çok açıktır, kuvvetlidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın tevbeleri kabulü ve rahmetine eriştirmesi efendim çok hani açık ve kesindir. Tevvap ismi şerifi tevbesi pek çok manasına mübalalı ismi fail olup delalet ellediği mübalada üç vecih vardır. Yani tevbatta mübalağa var. Bu mübalağanın da üç yönü var. Bir, kendisine tevbe ve rücu eden kulları çok demektir. İki, öyle çok tevbe kabul eder ki tevbe ile her günahı affedebilir. Hiçbir günahkarın tevbe ile affolunmayacak bir günahı farz olunamaz. Çünkü en büyük günah şirktir. Tevbe ve iman ile Allah onu da affeder. Nisa suresinin 116. 48 ve 116. ayetlerde. Efendim, yav, e, en Orada işte Nisa suresinde buyrulan, kendisine şirk koşulanı affetmez ifadesi tevbe etmeyen, yani şirkten tevbe etmeden ölenler hakkındadır. Üçüncüsü, tevbeyi kabulde çok belidir. Öyle ki, tevbe eden bir günahkarı hiç günah yapmamış gibi, Affu rahmetiyle bahtiyar eder Kemal derecesindedir yani tevbeyi kabulü. Böyle tevbeyi kabul rahmeti eseri olduğu gibi gıybetten kötü zandan kötü ahlaktan nehyetmiş olması da rahmeti eseridir yani ayetin rahim ismiyle de bitmesi sizi zandan tecesüsten, Gıybetten Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde şiddetli ifadelerle sakındırması rahmetinin eseri. Rivayet olunur ki Selman-ı Farisi sahabeden iki zata hizmet eder yemeklerini yapardı. Bir gün işinden kalmıştı. Bunun üzerine bir katık istemek için onu peygambere gönderdiler. Peygamberin yemeğine de Üsame bakıyordu. ''Benim yanımda bir şey yok.'' dedi. Selman da gidip haber verdi. O iki zat aralarında Selman hakkında onu taşkın bir kuyuya göndersek suyu çekilir demişlerdi. Sonra bu iki zat Resulullah'ın huzuruna vardıklarında Resulullah niye ben sizin ağızlarınızda et yeşilliği görüyorum buyurdu. Et yemedik dediler. Herhalde siz gıybet etmişsiniz buyurdu Peygamber Efendimiz. İşte dedim ya nasıl görüyorlar melekler bizi yani eşyanın hakikatini görmek isteyen peygamber nasıl görüyor? Hasan'ın baskiden öyle bir rivayet var diyor ki eskiden diyor gıybet edildiğinde e, insanın ağzından kötü bir koku çıkardı ve insan diğer insanlar da bilirdi onun gıybet ettiğini ya yani böyle çürük bir şey yemişsiniz gibi e, efendim e, ama şimdi herkes gıybet ettiği için bu koku da herkesten çıktığı için burunlar buna alıştı bunu duymuyoruz diyor. Bu suretle müminlerin huvveti ve mekari ve ahlak ile tehzipleri takvir olunduktan sonra efendim 13. ayet kelime de hitap bütün insanlara şu an şu ana kadar surede müminlerin ahlakı anlatıldı. Buradan sonra ya eyyühen nas diye bütün insanlara bir dönüş var ve konu değişiyor. Efendim onu da inşallah bir dahaki oturumda ele alırız. Ee, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Bizi kendi kelamının rehberliğinden bir an bile mahrum etmesin. Bizi birbirimize daima hakkı, sabrı, doğruyu tavsiye edenlerden bunu yaparken de en zarif şekilde yapanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.